E'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billâhi min şurûri nefsinâ ve min seyyiât amelinâ. Men yehdihillâhu fe lâ mudille ve men yudlil fe lâ hâdiye Ve eşhedü en lâ ilâhe illallâh vehtehu la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasuluh Emma ba'd. Fe inne istiqâl hadîs kitâbullâh ve hayral hadîsi hadîsü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'â ve külle bid'atın galâle ve külle dalâletin finnâr. riyaz Salih'in şerhinde 97. hadiste kalmıştık. i̇bn Abbas radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanların pek çoğunun aldanıp kıymetini bilemedikleri iki nimet vardır. Sağlık ve boş vakit. Allah Azze ve Celle Münafıkun Suresinin 10 ve 11. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim benim ecelemi yakın bir süreye kadar ertelesen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayın. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Müminun suresi 99 100 ayetlerinde de Nihayet onlardan, müşriklerden birine ölüm gelip çattığında Rabbim der. Beni geri gönder ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi ameller yapayım. Aleyküm selam ve rahmetten ve bileyim. Yani insanların sağlık yani hayatın nimetlerinden ve boş vakitlerinden faydalanamaması özellikle müşriklerin ahirette pişman olmalarına sebep olan hususlardan ee, Vakitlerin çoğu boşa geçmekte. Ne kendimiz için bundan faydalanabiliyoruz ne de başkalarına, Allah'ın diğer kullarına fayda veriyoruz. Buna da ancak kişi ölüm gelip çatınca pişman oluyor. İnsan ölüm anında tevbe edip kendisini düzeltmesi için bir dakikalığına da olsa bir fırsat ister. Ancak bu kendisine verilmez. Kaldı ki insan bu nimeti ölümle birlikte değil, daha önce de kaybedebilir sağlık nimetini. Hastalanarak güçsüz düşebilir ve Allah'ın emirlerini yapmaktan aciz kalabilir. Veya hastalandığından morali yerinde olmaz ve canı ibadet yapmak istemez. Çabuk bıkar. Ya da çoğuk çocuğun rızkının temin için sürekli çalışmak zorunda kalır. Yani vakit bulamaz ve birçok ibadeti yapamaz. Bu yüzden akıllı insan sağlığını ve boş vaktini elinden geldiğince Allah'a itaat ve ibadetle değerlendirmelidir. Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorsa bol bol Kur'an okumalı, bilmiyorsa bol bol Allah'ı zikretmelidir. Veya elinden geldiğince din kardeşine yardım ve iyilikte bulunmalıdır. Bu ve benzeri pek çok sevaplı amel vardır ve değerlerini bilmez yapmayız. Kısacası akıllı insan bütün fırsatları, özellikle de sağlık ve boş vakit fırsatlarını iyi değerlendirmelidir. Allah Azze ve Celle'nin nimetlerinin, kıymetlerinin farklı farklı olduğunu bazısının bazısından daha kıymetli olduğunu bu hadisten anlıyoruz. Allah'ın kula ihsan ettiği en büyük nimet Allah Azze ve Celle'nin birçok insanı mahrum bıraktığı İslam nimetidir. Yani İslam doğru bir akide. Allah Azze ve Celle Mayda Suresi 3. ayetinde bu nimetin büyüklüğünden bahsederek bugün size ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim buyurmuştur. Bu nimetlerin en büyüğüdür. Enam suresi 125. ayetimiydi. Allah Azze ve Celle burada iman ehlinin göğsünü İslam'a karşı açmasını, iman edenlerin göğsünü genişletmesini, İslam ile İslam nemirleriyle genişletmesini anlatıyor. Küfür ehlini yani Allah Azze ve Celle'nin imandan mahrum ettiği kimselerin ise İslam'a karşı göğsünün öyle daraldığını hatta yukarılara göklere çıkmış da havasız nefessiz kalmışçasına İslam'dan böyle e, uzak tutulduğunu bildiriyor Allah Azze ve Celle. Yani eğer Müslüman İslam ile itminan ise e, gönlü bununla e, huzur buluyorsa bu da Allah Azze ve Celle'nin o kişinin gönlünü genişletmesi sebebidir. Bu da Allah'ın büyük bir nimet. İkinci olarak akıl nimeti gelir. Çünkü akla bulunmayan insan iyi hareketlerde bulunmaz. Kendisine veya ailesine kötülük yapar. Bu da Allah'ın büyük bir nimetidir. Üçüncü büyük nimet, kişinin yurdunda, yuvasında güven içinde olmasıdır. Bu da en büyük nimetlerdendir. İbn-i burada kendi geçmişiyle alakalı bir şey anlatıyor ki, bu bizim ülkemizde de yaşanan bir olay. Babalarımızın ve dedelerimizin başından geçen korkulu yıllara örnek vereyim diyor. Biz anlatılanlara göre o zamanlar birisi sabah namazda mutlaka silahıyla çıkarmış. Çünkü birinin kendisine saldırmasından korkarmış. O halde İslam ve akıl nimetinden sonra emniyet ve güven içinde olma nimeti gibi hiçbir nimet yoktur. Dördüncü büyük nimet ise Allah'ın bize özellikle de bu ülke insanlarına suudu kastediyor. Bolluk ve zenginlik vermiş olmasıdır. Bize rızık dört bir taraftan gelmektedir. Evet, Allah Azze ve Celle İbrahim Suresi 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Hatırlayın ki Rabbiniz size eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetidir diye bildirmişti. Yani nimetlere karşı şükrederseniz. Şu an belki zikretmeye, saymaya e, imkanımızın olmadığı Allah Azze ve Celle'nin üzerimizdeki pek çok nimetlerine karşı eğer şükrederseniz bu nimetleri artırırız diye bildiriyor. Eğer nankörlük ederseniz de azap ile bir tehdit var. Şükür iman amellerinden yani nimetin karşılığı Allah Azze ve Celle bizden şükür istiyor. Şükür iman olduğuna göre aynı iman tanımında olduğu gibi Dil ile, kalp ile ve azaların amelleriyle şükür gereklidir. Bazı alimler şükrü, Allah Azze ve Celle'nin kula lütfettiği imkanları, nimetleri Allah'a itaat yolunda kullanmak, bunun zıttı olan küfrü de, yani küfranın nimeti, nankörlüğü de Allah'ın lütfettiği nimetleri Allah'a isyan yolunda kullanmaktır diye açıklamışlardır. Yani bu ayeti baştan düşünecek olursak, eğer şükrederseniz, yani Allah'ın bize verdiği, imkanlarla, nimetlerle Allah'ın hakkını eda edersek, itaat edersek, Allah Azze ve Celle'ye itaat edersek, Allah Azze ve Celle bunları daha da artıracağını bildirmiştir. Eğer nankörlük edilirse de, yani bunlarla isyan edilirse, bu nimetler isyan yolunda kullanılır. Malda, canda, sıhhatte, bedende bütün bunlarda Allah'ın ve kulların hukuku ihlal edilir Allah'a isyan edilirse neticede bu da kişinin azaba düçar olacağını gösteriyor bu ayet. Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gecenin bir kısmında kalkar ve ayakları yarılıncaya kadar namaz kılardı. Kendisine geçmiş ve gelecek bütün günahların affolundu halde, neden böyle yapıyorsun ey Allah'ın Resulü diye sordu. Cevaben, Allah'a çokça şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Bukhari ve Müslim, Muğre bin Şube radiyallahu anh'ten de aynısını rivayet ediyorlar. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, sabahlara kadar ibadet etmeye, namaz kılmaya belki bu ümmet içerisinde en ihtiyaçsız olan, çünkü gelmiş gelecek bütün günahlardan affolunmuş, muaf tutulmuş yani. Böyle olmasına rağmen, aleyküm selamun aleyhissalatü yani ibadete ihtiyacı en az olan kul olmasına rağmen o geceyi ihya ediyordu. Ve bunu sahabe şaşkınlıkla karşılıyor. Yani senin günahlardan muaflığınlar buna rağmen bu kadar ibadet ediyorsun diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şükreden bir kul olmayayım mı buyuruyor. Bunu mücahede babında zikrediyor İmam Nebevi. Daha önce de geçtiği gibi mücadelenin bir türü olarak kişinin nefsiyle cehat etmesi, mücadele etmesi onu yani nefsini Allah ibadette zorlaması ve bu konuda sabretmesi mücadele kapsamındadır. Cihadın türlerindendir. Burada zikredildiğine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam ayakları çatlayıncaya kadar gece namazında ayakta dururdu. Evet, Ayşe radiyallahu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sırlarını yani evdeki halini herkesten daha iyi bilir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer hanımları da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evde neler yaptığını herkesten daha iyi bilirlerdi. O, bu yüzden sahabiler Nebi Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına birilerini göndererek onun evinde neler yaptığını sordular. O kıssayı biliyorsunuz daha önce anlattık geçtiğimiz hafta da bahsettik bundan. Yani işte ibadeti nasıl? İşte gecenin bir kısmında kalkar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kısmında uyur. Yani buradaki ifade demek ki ayağa çatlayınca kadar namaz kılması... O, gecenin bir kısmında kalktığı andaki ibadeti bu. Bir kısmına kalkar, bir kısmına uyur. Orucu nasıl? Bazı günler tutar, bazı günler tutmaz. Yani nafile oruç konusunda böyle bir tutumu var. Sahabeler diyorlar ki, bunu işten sahabeler, yani o Allah'ın Resulü, o nerede, biz neredeyiz? Yani onun bu ibadetlere ihtiyacı yok. Bizim çok daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü biz günahlarla dolu kullarız, o ise günahtan muaf tutulmuştur diye. Birisi ben sabaha kadar uyumayacağım. Yani uykuyu da terk ederek. Yani Allah Resulüne de daha fazla ibadet edeceğim düşüncesiyle uykuyu da terk etmeyi düşünüyor. Bir diğeri her gün oruç tutmayı düşünüyor. Bir diğeri kadınlarla evlenmemeyi, bazı ziyadeli rivayetlerde bir tanesi de et yememeyi e, düşünüyor. Bu şekilde dile getiriyorlar ibadet isteklerini. Yani şükretme. Bakın dedik ki, Şükretme iman hasretlerinden, iman hasretlerinden olduğuna göre kalp ile dil ile azalar ile bunun eda edilmesi lazım. Yani kalp şükreder, dil elhamdülillah gibi zikirlerle şükreder, azalar da e, isyan olan fiillerden uzak durup Allah'a itaat olan fiilleri yerine getirir. İtaat olan fiilleri yerine getirirken bakın burada sahabeler bir noktayı atlıyorlar. Yani bunlar işte şükretmek istiyorlar. Yani Allah Resulü nasıl şükrediyorsa biz de şükredelim ama biz daha fazla yapalım diyorlar. Biz daha fazla yapalım diye düşünmeleri sünneti aşmaları. Yani itaati yerine getirirken de sünnet demek ki aşmamak gerekiyor. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyarsını biliyorsunuz. Yani ben gecemin bir kısmında kalkar, bir kısmında uyurum, bazı günler oruçlar bazı günler tutmam işte e, kadınlarla da evlenirim, kim benim sünnetimden yüz çevirse benden değildir buyuruyor. Demek ki şükrü de, demek ki eda ederken, itaat ederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetindeki sınırları da aşmamak gerekir. Müzemmil suresinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur, Rasulüm şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, bazen yarısını, Bazen de üçte birini yatmadan ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğunda böyle yaptığını elbette biliyor buyurmuştur. Yani Allah Resulü Aleyhissedat Vesselam demek ki bazen gecenin yarısını bazen üçte birini bazen üçte ikisini sahabeler onunla beraber bulunan sahabelerin yolu da bu. Allah azze ve celle bundan haberdardır diye buyuruyor. Evet. Çünkü o, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbine ibadetiyle birlikte nefsine dinlenme hakkında verirdi. Yani gecenin tamamı demiyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim işte Allah Resulü'nün gecenin tamamını ibadette geçirdiğini iddia ederse başta bu ayete ters düşer demek ki. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen gecenin üçte ikisinden azında ibadet ederdi. Yani gücüne ve dinçliğine göre bazen gecenin üçte ikisinden azını. Ee, ama yarısından çok miktarını bazen yarısını bazen de üçte birini ibadette geçirdi kıyamda uzun süre durmaktan ayakları şişer sertleşir ve yarılırdı yani aynı Ayşe radiyallahu yani sabaha kadar ayak, ayakları şişene kadar Allah Resulü'nün e, ibadet ettiğini söyleyen Ayşe radiyallahu diyor ki ne Ramazan'da ne Ramazan dışında 11 rekatten fazla gece namazı kılmamıştır Vitr'de dahil olmak üzere yani bir rivayette 8 geçer ki 3 rekat bitirle 11 yapar bu da. E, fakat bunu uzun tutması demek ki kıyamı uzatmasıyla. Huzaife radıyallahu an’tan gelen bir rivayette bir gündür. He burada İbn -i Mesud'dan gelen rivayeti e, aktarmışlar. Onu aktaralım. He Huzaife radıyallan şey de var rivayette var. Bir seferinde Allah Resulü aleyhissalatu ile namaz kıldım diyor İbn Mesud radıyallahu o kadar uzattı ki kıyamı, kötü bir şey yapmayı düşündüm. Ne yapmayı düşündüm? Ey Ebu Abdurrahman dediler, oturup onu öylece bırakmayı düşündüm. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam sabrettiği gibi sabredemediğinden namazı bırakıp oturmayı düşünmüştü. Bunu Buhari ve Müslim rivayet ederler. Huzeyfe Radiyallahu Anh de bir gece Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile namaz kıldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bakara, Nisa ve Ali İmran surelerini okudu ki, Bunların toplamı 5 çeyrek 100, 105 sayfa eder. Huzeyfe Radyalan dedi ki, Her rahmet ayetine geldiğinde Allah'tan istiyor, bu rahmeti istiyor. Her tesbih ayetine geldiğinde Allah'ı tesbih ediyor ve her tehdit ayetine geldiğinde Allah'a sığınıyordu. Yani düşünün bu 105 ayeti okunurken, bu ayetlerde geçen işte rahmet ayetlerinde bunları istiyor, tesbihleri yapıyor ve e, sığınması gereken yerleri de sığınıyordu. 105 sayfa da estağfurullah 105 ayet diyorum 105 sayfa. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam daima tertil üzere okurdu, yani tane tane okurdu. Ee, beş çeyrek yüz Kur'an, hem de rahmet ayetlerinde e, belirtildiği gibi isteyerek işte tesbihleri yaparak ve Allah'a sığınarak. Nebi Aleyhissalatü Vesselam geceleri bu kadar okurdu. Okumayı uzatınca ruku ve secdeleri de uzatırdı. Yani Nebi Aleyhissalatü Vesselam hem kıraati hem de ruku ve secdeleri uzatırdı. Allah Resulü Hanısad Vesselam'ın kış gecelerini böyle yaptığını varsayar ve kış gecelerinin 12 saat olduğunu düşünürsek gecenin 3'te ikisine yakını namazla geçirdiğinde yaklaşık 7 saat kadar süreyi namazla geçirdiğini bulabiliriz. Evet. Bununla birlikte nefsiyle mücadele etmiş, bu meşakkatlere Allah Resulü olmasına rağmen tahammül etmiştir ve şükreden bir kul olmayayım mı demiştir. Bu hadisten şu hususlar istifade edilmekte. Şükrün Allah'a itaat ve ibadet etmek olduğunu. Yani ameli olarak şükür demek ki Allah Resulü Aleyhissat'ın ibadet yaparak şükrü ameli olarak da gerçekleştiriyor. İnsan ne kadar ibadet ederse o kadar çok şükretmiş olacağını göstermektedir. Şükretmek insan sadece diliyle Allah'a hamd olsun, Allah'a şükürler olsun demesi değildir. Zira bu dille şükürdür. Ancak burada söz edilen, insanın gücü yettiğince Allah'a itaat ve ibadetle yaptığı fiili, ameli şükürdür. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmiş geçmiş tüm günahları affedilmiştir. Başta yaptığı, sonradan yapacağı tüm hataları bağışlanmıştır. Böylece bu dünyadan her günahtan arınmış ve tamamen bağışlanmış olarak göç etmiştir. Allah belli insanlara farklı muamelede Muamele ederek yaptıkları belli amellerden dolayı tüm günahlarını bağışlar. Mesela Bedir Ashabı gibi. Bedir Gazvesine katılanların sayısı 310 küsürdü. Hatıp binne bir Belter radıyallahu anh te bu kimseler dendi. Meşhur bir olay sırasında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ömer radıyallahu anh'a şöyle demişti. Bilmiyor musun ki Allah Bedir ehlinin hallerine muttali oldu da onlara dilediğinizi yapın, günahlarınızı bağışladım dedi. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu Bedir asabına mahsus bir durumdur. Allah onların günahlarını tamamen affetmiştir. Oysa Hatip radıyallahu büyük bir günah işlemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşlilerin Hudeybiye sulhünü bozmaları üzerine onlarla savaşmayı düşününce Hatip radıyallahu anh Kureyşlilere Nebi aleyhisselatü vesselamın onlarla savaş için geldiğini bildiren bir mektup gönderdi. Bu durum Nebi aleyhisselatü vesselama vahiy yoluyla bildirildi. O da Ali radıyallahu anh'ın birisiyle birlikte Hatıp radıyallahu anh'ın gönderdiği kadının arkasından gönderdi. Onlar kadına Mekke yolundaki meşhur Hah bahçesinde yetiştiler. Ona Mekkelilere yazılmış mektubu çıkar dediler. Kadın bende herhangi bir mektup yoktur dedi. Yanındaki mektubu çıkarmak zorundasın. Onu ya kendin verirsin ya da elbisenin altında da olsa kendimiz çıkarırız dediler. Kararlılıklarını gören kadın mektubu ayakkabısından çıkardı. Rivayette aslında saç örgüleri arasından çıkardı diye geçiyor. İbn-i böyle zikretmiş. Bu Hatip radiyallahu anh'ın Mekkelilere yazdığı mektuptan başka bir şey değildi. Bunu alıp Allah Resulü aleyhisselatü sana e götürdüler. Burada yine kadın müşrik olmasına rağmen haya duygusunu görüyoruz. Yani üzerinin soyulmasındansa böyle bir şeye razı olmuyor. Hemen çıkarıp mektubu veriyor. Bu hayal duygusunun ölmediğini, yani fıtri Hazretin ölmediğini gösteriyor müşrik bile olsa. Allah'ın dininde en hamasetli insanlardan olan Ömer radıyallahu anh, Hatip radıyallahu anh'ı öldürmek istedi ve adam münafıklık yaptı. Sırlarımızı düşmanlarımıza bildirmek istedi dedi. Fakat Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Bilmiyor musun ki Allah Bedir ehlinin haline muttali oldu da onlara dilediğinizi yapın, günahlarınızı affettim dedi. Hatip radıyallahu anh da, bunlardan yani Bedir hesabındandır. Yoksa yaptığı büyük bir suçtu. O yüzden idarecilerin Müslüman da olsa birisinin casusluk yaparak sırlarımızı düşmanlarımıza ulaştığını tespit ettiğinde onu öldürmeleri gerekir. Çünkü o yeryüzünde bozgunculuk yapmıştır. Onun için açta büyük zararlardan dolayı Müslüman dahi olsa casusluk yapan kişiyi öldürmek Müslüman idareciler üzerine bir görevdir. Fakat burada bunu yapmaya bir engel vardı. O da bunu yapanın Bedir asabından olmasıydı. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''Bilmiyor musun ki o Müslümandır?'' demedi de, ''Bilmiyor musun ki o Bedir ehlindendir.'' dedi. Yani Müslüman olması öldürülmesine mani değil. Ama Bedir asabından olması mani. İşte bu hadisten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus durumlardan birinin, Allah'ın onun geçmiş ve gelecek tüm kusurlarını affetmiş olması olduğunu öğreniyoruz. Söylediğimiz gibi bu Bedir ehlinde olduğu gibi bazı sabiler hakkında da olmuştur. Alimler şöyle derler. Geçmişteki ve gelecekteki bütün günahların affolunması Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir e, has bir durumdur. Bu yüzden Allah filanın geçmiş gelecek tüm günahlarını affetmiştir tarzında her hadis zayıftır. Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsustur. Sadece geçmişteki günahların affedilmesi ise yaygın bir durumdur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has olan, ona özel olan husus, gelecekteki günahlarının da affolunmasıdır. Bu sadece ona mahsustur. Bu, ilim talebeleri için faydalı bir bilgidir. Zira, kim şunu yaparsa, geçmiş gelecek tüm günahları affolunur tarzında bir hadis gördüğünüzde bilin ki, o hadis zayıftır, sahih değildir. Çünkü bu, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a özeldir. Hadisten gece namazının, ve uzun kıyamın ne kadar faziletli olduğunu öğreniyoruz. Nitekim Allah gece namazı kılan, onu uzatan kişileri överek şöyle buyurmuştur. Korkuyla ve ümitle Rablerine yalvarmak üzere ibadet ettikleri için vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Secde Suresi 16-17. Ayetleri Yani günahlarını düşündüklerinde korkarlar, Allah'ın ne kadar lütufkar olduğunu düşündüklerinde ise onun lütfunu umar ve beklerler. Allah'tan bizleri onlardan kılmasın dileriz. Şimdi burada e, ümit ve korku meselesi, Havf ve Reca, Sünnet'in kaderle ilgili mevzularda önemli bir e, meselesi. Dengede tutulması gereken bir mesele. Mesela e, umut, Allah Azze ve Celle'den ümit üzere olmak, kişinin geçmişte işledikleri hakkında olmalı. Gelecekte işledikleri hakkında değil. Yani günahları bağışlayıcılığı sıfatları gibi. Allah muhakkakı bütün günahları bağışlar. Yani tevbe edenin tevbesini kabul eder. Ama mesela önümüzde işleyebileceğimiz günahlar var. Yani günahlar hazır. Ben bu günahı işleyeyim de nasılsa Allah tevbe ederim, Allah affedicidir derse bu kimse helak olur. Geçmiştekileri hakkında düşünmeli. Yani ben şimdiye kadar ne günah işlemişsem işteyim. Şirk dahil. Tevbe ettiğimde, tevbe etmişsem bunların hepsini Allah azze ve celle bağışlayıcıdır. Allah'a bu şekilde itikad etmek lazım. Allah bağışlamaz derse bunları işte bu da helak olur. Yani ben o kadar büyük günah işledim ki Allah artık Allah bile haşa bağışlamaz beni derse bu küfürdür. Yani Allah'ın rahmet sıfatını inkardır bu. Ee, Zümer Suresi 53. ayetinde Allah Azze ve Celle Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diyerek e, buradaki ümidi vermiştir. Yani ne işlerlerse işlesinler tevbedenlere edenlere affedicidir. Demek ki insan bunu geçmiştekiler hakkında düşünecek. Korku sıfatını yani mümindeki korku hasleti gelecektekiler hakkında olmalı. Geçmiş hakkında olmamalı. Yani temin söylediğimiz Allah benim günahlarımı affetmez şeklindeki bir korkuyu geçmiş hakkında kesinlikle düşünmemeli. Orada rahmet sıfatını düşünmeli. Rahmetini ummalı. geleceğe hakkında korkmalı. geleceğe hakkında ümit var olmamalı. Yani ne işlersem işleyim nasıl Allah affedecek diye gelecekte yapacağı, yapmayı düşündüğü şeylere cesaret etmemeli. Burada ümitli olmamalı. Bilakis burada Allah'ın şedidül ikat, azabı şiddetli olan, cezalandırması şiddetli olan, azizun zuntikam, izzet sahibi ve intikam sahibi olması. Bu sıfatlarını düşünmeli ve e, onun istidracından da korkmalı. Yani kulunu derece derece saptırmaz. Allah kulunu derece derece saptırabilir. Yani isyan etmesine rağmen Allah ona sıhhat verir, mal verir, nimetler verir. Onu o bocalaması içerisinde tevbe etmesine fırsat kalmadan o günah hali üzerine, isyan hali üzerine ee, ölmesi için. Çünkü e, Allah mekir yapanlara karşı makirdir. Yani tuzak kuranlara karşı tuzak kurar. Bu kimse bir nevi tuzak içerisindedir. Yani ben günahları işleyeyim, isyan edeyim. Af, e, ümidim var. Yani tevbe ederim, affeder Allah beni. Bu Allah'a karşı bir nevi tuzak, mekirdir. Kim Allah'a karşı tuzak kurabilir? Allah ne yapar? Bu kimseyi nimetler içerisinde bocalarken Tevbe etmesine fırsat kalmadan canını alıverir. Tevbe etmesine fırsat vermeyebilir. Yani Allah tuzak kuranlara karşı tuzak korucudur. Bundan sakınmak lazım. İşte korkuyu geleceğimiz hakkında taşımalıyız. Vücutlarının yataklardan uzak kalması televizyonun önünde sabahlamaları. Sabah kadar kağıt oynamaları, insanların aleyhlerinde konuşmaları ya da buna benzer şeyleri yapmalar demek değildir. Bilakis bunlar sabaha kadar Allah'a dua ederler, korku ve ümitle ibadet ederler. Evet ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne güzellikler saklandığını hiç kimse bilemez. Secde 16-17. ayetleri. Onlardan saklanan güzellikler nelerdir acaba? Bir kutsi hadiste açıklanmıştır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Salih kullarıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin, hiçbir insanın aklına gelmeyen nimetler hazırladım. Evet. Bunda Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 99. hadis <gülüyor> Ayşe radıyallahu anhadan yine Ramazan ayının son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ibadetle ihya eder, ailesini uyandırır ibadet için, kendini ciddiyetle ibadete verir de izarını bağlardı. 10 günden kasıt Ramazan ayının son 10 günündür. İzar peştemal anlamına gelir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına yaklaşmamasından bir kinayedir. Başka bir görüşe göre ise ahiret için çok çalışması ve çok ibadet etmesidir. Yani paçaları soğamak gibi bir manada bir deyimdir demişlerdir. Arapçada şu iş için izarımı bağladım cümlesi işi sıkı tuttum, kendimi ona verdim anlamında kullanılır. İmam Nevevi rahimehullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu Ramazan'ın son 10 günü ile ilgili halinden Ayşe radıyallahu anha'nın rivayeti bu hadisi zikretmiştir. Buna göre bu günler girince Allah Resulü geceleri ihya eder ve ibadette işi sıkı tutardı. Yani normalde mesela gece namazını başka zaman da kılıyor ama, yani Ramazan diğer günlerinde de kılıyor ama özellikle sonun günde e, mesela itikaf yapması gibi Ramazan sonun günde itikafa giriyordu. E, ekstradan Allah-u Alem bu giriyor işin içerisine. Bir önceki hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geceleri ayaklar yarılıncaya kadar ibadet ettiği, gecenin yarısından çoğunu, yarısını ya da üçte birini ihya ettiği geçmişti. Ramazanın son 10 gününde ise gecelerin tümünü ihya ederdi. Yani güneşin batması akabinde, güneş batar batmaz, iftihanı açmak, akşam ve yatsın namazlarını kılmak ve Allah'a ibadet olarak gördüğü başka şeyleri yapmak suretiyle ibadet ederdi. Yoksa kasıt gecenin tümünü namazla geçiriyordu değildir. Zira hanımlarından Safiye Radiyallahu anh'a sonra yanına gider, o da onunla sohbet ederdi. Dolayısıyla hadisin anlamı o gecelerde yaptığı her şey ibadetti. Ya namazda, ya namaza hazırlıkta ya da diğer ibadetlerdeydi şeklindedir. Burada İbn-i Teymin Rahimullah itkaftan bahsetmemiş. Ama Ramazan'ın son on gecesinde ihtikafa girerdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ya hatırına gelmedi bu esnide. Allah'a Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'ın son on gecesini sabaha kadar ihya ettiğine bunun dışındaki hiçbir geceyi ihya etmediğine delil vardır. Yani o Ramazan'ın son on gecesi dışında hiçbir gecenin tümünü ihya etmemiştir. Bu geceleri sabaha kadar ihya etmenin nedeni ise Kadir Gecesi'nin yakalamak, onu ihya etmiş olmaktır. Kadir Gecesi sadece Ramazan'ın son 10, özellikle de son 7 gecesinden biridir. Allah Teala bu gecede o yılda olacak şeyleri takdir eder. Bu gece Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Suresi'nde geçtiği gibi. Böylece Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam son 10 geceyi değerlendirince Kadir Gecesi'nde otomatikman ihya etmiş oluyordu. Zira her kim inanarak ve sevabını umarak, yani karşılığını Allah'tan umarak, Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır. Bukhari ve Müslüm rivayet etmiştir. İmam Nevevi bu hadisi kaydettikten sonra izarı bağlamanın anlamını açıklamış. Yani ki tarif İmam Nevevi'de. Ee, ve bunun kinaye olduğunu söylemiştir. Hanımlara yaklaşmamak manasında. Çünkü o günlerde itikafta olurdu ve itikaftaki kişinin eşiyle ilişkiye geçmesi Bakara suresi 187. ayeti gereği caiz değildir. Mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda yani itikaftayken kadınlarla birleşmeyin. Bazı alimler ise hayır bu onun çok ibadet etmesinden kendini ibadete vermesinden kina demişlerdir. Her iki yorum da doğrudur. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu 10 günde hem itikafta olduğundan dolayı hanımlarına yaklaşmazdı hem de çok ibadet eder, çok çalışır yorulurdu. Bu da cihat türlerinden biridir. Yani insan Hazretli günlerde nefsini ibadete daha çok zorlamalı ve onun o vakitlerin tümünü Allah'a ibadette geçirmesini sağlamalıdır. Burada son 10 gecede yapılacak ekstra şeylerden birisi Kadir gecesi duası olan Allahümme inneke afuvun tohibbul affe faafanni zikrini çokça yapması. Yani son on gecede yapılacak zikirlerden. Çünkü Kadir gecesinde bu duayı yapmayı emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ey Allah'ım, muhakkak sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet duası. Yüzüncü hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhten. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Güçlü mümin, kuvvetli mümin, Allah kadına zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sana fayda veren şeyleri elde etmeye gayret et. Allah'tan yardım dile ve acizlik gösterme. Şayet başına bir iş gelirse sakın eğer şöyle yapsaydım şöyle şöyle olurdu deme yani keşke sözü. Aksine Allah'ın takdiri o dilediğini yapardı çünkü eğer şöyle yapsaydım demek yani keşke sözü şeytanın vesvesesine kapı aralar. Bunu Müslüman rivayet etmiştir. Güçlü müminden kasıt imanı güçlü mümindir. Beden en güçlü mümin değil. Çünkü bedeni güçlülük Allah'a da kullanıldığında insan için zararlı bile olabilir. Aslında bedeni güçlülük haddi zatında iyi veya kötü bir şey değildir. İnsan onu dünya ve ahiret yararına kullanırsa iyi, Allah'a da kullanırsa kötü olur. O yüzden bu hadiste güçlü müminden kasıt imanı kuvvetli, imanı güçlü mümindir. Ayrıca buradaki güçlülük mümin kelimesinin içerdiği mana yönüledir ki o da imandır. Mesela birisine güçlü adam dediğinizde erkekliği ve yiğitliği yönünden güçlü manası anlaşılır. Bunun gibi güçlü mümin ifadesi de imanı güçlü mümin anlamına gelir. Çünkü imanının güçlülüğü bu kimseyi Allah'ın emirlerini ve birçok nafile ibadeti yapmaya iter. Zayıf imanlı kişinin ise imanı onu farzları yapmaya ve haramları terk etmeye itmez. Böylece Allah'a ibadeti kusurlu olur. Daha hayırlıdır yani zayıf müminden daha hayırlı ve Allah kadına daha sevimlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha sonra bununla beraber her ikisine de hayır vardır buyurmuştur. Yani güçlü müminde zayıf müminde de hayır vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kimse zayıf müminde hiçbir hayır olmadığını sanmasın diye söylemiştir. Bilakis zayıf müminde de hayır vardır. Şüphesiz o mesela kafirden hayırlıdır. Bu üsluba belagat alimleri ihtiraz derler. İhtiraz kişinin söylediği bir sözden doğabilecek yanlış anlamayı gidermek için ardından getirdiği bir sözdür. Bu Kur'an-ı Kerim'de e, geçer örnek olarak mesela Hadid Suresi 10. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Elbette içinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar daha sonra infak edip savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vaat etmiştir. Yani gerek fethetten önce Müslüman olanlar, gerek fethetten sonra Müslüman olanlar. Fakat fethetten önce Müslüman olanların, daha sonra Müslüman olanlardan, yani Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlardan bir üstünlüğü vardır, fazleti vardır. Fakat ikisine de Allah güzel olanı, yani cenneti vaat etmiştir. Ayetteki onların derecesi sonadan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir cümlesinden diğerlerinin hiçbir nasibinin bulunmadığı anlaşılabileceği için ardından bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vaat etmiştir buyurmuştur. İhtiraz üslubuna Kur'an-ı Kerim'den bir başka örnekle şudur, Davut ve Süleyman'ı da bir zaman bir ekim konusunda hüküm veriyorlardı. Bir grup insanın koyun sürüsü geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dalıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekteydik. Böylece bunu bu fetvayı Süleyman'a biz anlatmıştık. Enbiya 78-79 ayetleri. Baş tarafta Davud Aleyhisselam'da bir noksanlık bulunduğu zannını verdiğinden ardından biz onların her birine hüküm yani hükümdarlık, nübüvvet ve ilim verdik buyurmuştur. Diğer bir örnek de Nisa 95. ayetidir. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında, mazur olanlar dışında, oturanlarla, malları ve ile Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından, oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik, yani cennet vaat etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da her ikisinde de hayır vardır buyurmuştur. Yani güçlü müminde de, zayıf müminde de hayır vardır. Ancak güçlü mümin daha hayırlı ve Allah kadına daha sevimlidir. Daha sonra şöyle buyurmuştur. Sana fayda veren şeyleri elde etme gayreti içerisinde ol. Bu da, bu hadiste yine Müslümanın kader anlayışını ıslah eden bir hadis. Yani Cebriye mantığını yıkar bu hadis. Sana Fayda veren şeyleri elde etmede gayretli ol. Acizlik gösterme diyor devamında. Cevriye mantığı ise ne der? Allah ne takdir ettiyse o olur. Benim herhangi bir şey yapmama gerek yok. Yani Allah ne takdir ettiyse her halükarda o beni bulur der ve kendi mükellefiyetlerini terk eder. Evet, sufilerde de buna benzer anlayış oluşmuş. İşte tedbirini terkeyle takdiri hüdandır diye tedbiri terk etmişler. Yani Allah'ın kulu mükellef kıldığı bazı şeyleri, mesela rızık için çalışmayı, rızıkı helalden elde etmek için çalışmayı terk etmişler. Allah rızkı takdir etmiştir, yazmıştır, çalışmasam da o bana gelecektir gibi bir anlayışa kapılmışlar. İşte bu hadis bu mantığı da yıkar. Sana fayda veren şeyleri elde etmek için gayret gösterir. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bir tavsiyesidir. Tüm fertlerini kapsayan ve tüm zıtları dışında bırakan veciz bir sözdür. Yani... Sana fayda veren şeyleri yap, onları elde etmeye çalış. Sana fayda verenin zıttı da ya sana bir faydası olmayan ya da zarar olan şeydir. Çünkü fiiller üç kısımdır. Birisi kişiye fayda getiren, diğeri zarar getiren, üçüncüsü ise ne fayda ne zarar getiren fiillerdir. Günümüzde vakitlerini faydasız, hatta kendileri ve dinleri için zararlı şeylerle öldürenler ne kadar da çoktur. Beliz kimseleri? Siz cahilliğinizden veya hafife almanızdan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesini yerine getirmediniz diyebiliriz. Ancak akıllı ve geleceği düşünen mümin bu nasihatı alıp dinine ve dünyasına fayda verecek uğraşlar içerisinde olan kimsedir. Bu önemli bir hadistir. İnsan bunu dini ve dünyevi çalışmalarına bir ölçü edinmelidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana fayda verecek şeyleri elde etme gayreti içerisinde ol buyurmuştur. Bu Kapsamlı bir cümledir. Sana fayda verecek şeyler, yani sana dininde ve dünyanda yarar verecek her şeyi. Ancak dini bir maslahat ile dünyevi bir maslahat çakışacak olursa dini maslahat önde tutulur. Hani diyorlar ya çalışmak da ibadet, işte namaz kılmaya engel olmak için bazıları bunu veya Allah'ın bazı emirlerini iptal etmek için mani olmak için bunu öne sürerler. Çalışmak da bir adet. Gibi şeyler söylerler. Demek ki dünya maslahatiyla dinin maslahati çakışacak olursa dinin maslahati önde tutulur. Çünkü din selamette olunca dünya da selamete çıkar. Ama din halin bozukluğuyla birlikteki dini durumun bozukluğuyla birlikteki dünyevi iyilik hali bozulmaya mahkumdur. Yani dinin bozuk, akiden fesada uğramış amellerin fesada uğramış dünyanın iyi bu dünyada bozulmaya mahkumdur. Öyleyse sana fayda verecek şeyleri ifadesi dini ve dünyevi maslahatları kapsar. Bunlar çakıştıklarında ise dini maslahat dünyevi masraatın önüne geçirilir. Sana fayda veren şeyleri elde etmeye gayretli ol cümlesi, iki fayda çakıştığında en faydalı olanı diğerine tercih etmemiz gerektiğine de işaret etmektedir. Yani iki maslahattan fazlası masraatın daha fazla olduğunu tercih etmek. Çakışan iki mefsedetten, iki kötülükten daha kötüsünü terk edip daha ufağına razı olmak gibi. Çünkü en faydalı olan da hem az faydalıdaki fayda hem de fazlası vardır. Dolayısıyla bu sana fayda veren şeyleri elde etmeye gayretli ol cümlesinin kapsamına girer. Yani buna da delil olur. Maslahatları tartma meselesine delil olur. Mesela kardeşinle ilişkini koparmaman ile amcanla ilişkinin koparmaman birbiriyle çatıştı. Ve ikisini birden yapman mümkün değil. İkisiyle ilişkiye ihtiyaç aynıysa, kardeşine ilişkiyi diğerine tercih ederiz. Çünkü bu daha fazletli ve daha faydalıdır. Yani öz kardeşine. Bu, bunun gibi bize uzaklığı aynı olan iki mescit bulunsa, ama birinin cemaati daha kalabalık olsa, kalabalık olanı tercih ederiz. Çünkü bu daha sevaplıdır. Sana fayda veren ibaresi iki maslahatın birbiriyle çakışıp birinin diğerinden daha yararlı olduğunda en faydalı olanı tercih edilebileceğine delildir. Bunun zıttı da böyledir. Kişi iki yasaktan birini işlemek zorunda kalsa ve bunlardan birindeki yasak daha şiddetli olsa bunların en hafifini işler. Çünkü çatışma durumunda yasaklar arasında en hafif emredilenler arasında en faydalısı tercih edilir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam daha sonra Allah'tan yardım dile buyurmuştur. Sana fayda veren şeyleri elde etmek için gayretli ol, bundan sonra e, gayet anlamlı olarak Allah'tan yardım iste buyurmuştur. Çünkü insan akıllı olduğunda faydalı olanı araştırır ve en faydalı olanı yapar. Fakat nefsi onu aldatabilir ve kendisine güvenerek Allah'tan yardım istemeyi unutabilir. Bunu birçok insan yapar. Kendini beğenip boruna kapılır ve Allah'ı hatırlamaz. Ondan yardım dilemez. Kendine çalışma gücü, faydalı olanı yapma gayreti bulunduğunda gurura kapılır ve Allah'tan yardım dilemeyi unutur. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sana fayda veren şeyleri elde etmeye gayretli ol ve Allah'tan yardım iste buyurmuştur. Yani basit bir iş de olsa Allah'tan yardım dilemeyi unutma. Nitekim bir hadiste siz her ihtiyacınızı Rabbinizden isteyiniz. Hatta kopan ayakkabı bağınızı bile buyurmuştur. Bunu Tirmizi ve e, i̇bn İbban rivayet etmiştir. Yani basit şeylerde bile Allah'ı unutma. Abdest almak veya namaz kılmak istediğinde şuraya buraya giderken, bir şeyi bir yere koyarken hep Allah'tan yardım istediğini düşün ve onun yardımı olmasaydı hiçbir şey elde edemeyecek olduğunu unutma. E, Ebu Zerr radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sana cennet hazinelerinden bir hazine göstereyim mi buyuruyor. La havle ve la kuvvet illa billah sözüdür diyor. Yani la havle ve la kuvvet illa billah hareket ve kuvvet ancak Allah iledir. Yani bu zikri kalbinde diri tut. Bu zikri çok yap. İşte Allah'tan yardım istemeyi ifade eder bu. Yani yaptığın o harekette, o işte neyse hareket Allah'tan. Seni buna muvaffak kılan Allah'tır. Kuvvet Allah'tan. Yani bu manayı e, hatırında tut emrini veriyor. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam acizlik gösterme buyurmuştur. Yani işine devam et, gevşeklik gösterme, geri kalma. Yol uzun, işlerim çok deme. Başta bunun senin için en faydalı olduğuna kesin karar vermiş, Allah'tan yardım dilemiş ve başlamışsan acizlik gösterme. Aslında bu hadisin açıklaması ciltlerce kitaba ihtiyaç duyar. Çünkü meselenin sayılamayacak kadar yönü ve örneği vardır. Mesela, bir ilim talebesi kendisine yararlı olacak ve fayda verecek bir kitabı okumaya başlar. Bir hafta veya bir ay sonra bıkar ve başka bir kitaba geçer. Bu kişi için Allah'tan yardım diledi, faydasına olacak şey için çabaladı fakat acizlik gösterdi deriz. Nasıl acizlik gösterdi? Devam etmeyerek. Çünkü acizlik göstermenin anlamı faydalı diyerek, faydalı olduğunu bilerek giriştiğin bir işi yarda bırakma, devam et demektir. Onun için... Bu kimsenin nice vakit geçirmesine rağmen hiçbir şey elde edemediğini görürsünüz. Bu cüz'i meselelerde bile böyledir. Bazı ilim talebelerini görürsünüz, bir meseleye bir kitaptan bakar, sonra başka bir kitabın sayfalarını karıştırarak aynı konuya tekrar bakar. Kitabı karıştırırken başka bir meseleyle karşılaşır, ona bakar. Sonra dördüncü bir mesele görür, ona da bakar. Böylece kitabı açtığı asıl konuyu unutur ve vaktini boşa harcar. Bu İbn-i Fetvalar kitabında çok yaşanır. Mecmul Fetva'da çok yaşanır. Bu doğru bir hareket değildir. Bilakis kitabı ne için açmışsanız sadece ona bakmalısınız. İbn-i olan Rahimullah'ın sahabe biyografilerini konu alan el isabesi ve buna benzeri kitaplarda da benzeri yaşanır. Öğrenci bir sabi'nin biyografisini araştırırken bu kitabı açar. Sayfaları karıştırırken başka bir sabi'nin biyografisini görür. Onu okur, sonra bir sahabiyi daha görür, onu da okur. Bu şekilde vaktini boşa harcar ve araştırdığı ilk sahibinin biyografisine de ulaşamaz. Bu insanın vaktini öldürür. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adeti, harekete geçtiği asıl işi en önce yapmasıydı. İtban bin Maik radiyallahu onu, gelerek evimde namaz kılmanı arzuluyorum. Kıldığınız mekanı namazgahım yapacağım diyerek evine davet ettiğinde bir grup arkadaşıyla yola çıktı. İtban radiyallahu evine ulaştıklarında izin isteyip içeri girdiler. İtban yemek hazırlatmıştı ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe oturmadı. Namaz kılmamızı arzuladığın yer neresidir diye sordu. İtban radıyallahu gösterdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldı daha sonra sofraya oturdu. Bu çabalarının boşa gitmemesi için insanın evvela en önemlisini ve harekete geçtiği asıl işini yapması gerektiğini göstermektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın acizlik gösterme sözünün anlamı bir işe başladığında tembellik yapma, ağırdan alma, bilakis devam et demektir. Çünkü bir işi bırakıp başka bir işe sonra onu bırakıp başka bir işe başladığınızda hiçbir işi tamamlayamazsınız. Psikolojide de buna abuli deniliyor. Yani birçok işe girişir ama hiçbir dalda uzman olamaz. Her işi yarıda bırakır. Yani nane mollalık derler ya hevesi çabuk geçme işte e, acizlik gösterme sözünün anlamı gayesini e, güttüğün bir işin devamını getir demektir diyor burada İbn-i daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başına bir musibet geldiğinde şöyle yapsaydım şöyle şöyle olurdu deme buyurmuştur yani en iyi elde çabası içerisinde olduktan elinden geleni yaptıktan Allah'tan yardım dileyip işinde de devam ettikten sonra farklı bir şeyle karşılaşırsan şöyle yapmasaydım şöyle şöyle olurdu deme. Çünkü bu senin iradenin dışındadır. Sen emrolunduğunu yaptın. Fakat Allah her şey üzerinde hakimdir. Allah işinde hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf 21. ayet. Mesela bir kimse umur için yola çıksa fakat yolda arabası arıza yapsa ve gidemese, bunun üzerine adam tutup Yola diğer takside çıksaydım bu arıza olmazdı derse ona böyle söyleme çünkü sen elinden geleni yaptın. Allah senin umre yapmanı dileseydi onu sana kolaylaştırırdı. Ancak o bunu dilememiş deriz. Yani insan elinden geleni yaptığı halde işler aksine gider ve sonuca ulaşamazsa bu durumda işleri Allah'a havale etmelidir. Çünkü o gücün niyetini yapmıştır. Onun için hadiste başına bir musibet geldiğinde denmiştir. Yani elinden geleni yaptıktan, Allah'tan yardım dedikten sonra başına bir musibet geldiğinde şöyle yapsaydım, şöyle olurdu deme. Allah Teala bize olan iyiliklerinden dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı en güzel şekilde ödüllendirsin. Zira eğer şöyle yapsaydım demek, şey yani keşke sözü, şeytanın vesvesesine kapı aralar buyurarak bize en hikmetli ve güzel bir öğütte bulunmuştur. Yani insana vesteselerin, hüzünlerin, pişmanlıkların ve kederlerin kapılarını açar ve sürekli keşke şöyle yapsaydım deyip durursunuz. Ancak böyle söylemeyin. Olan olmuştur ve değiştirilmesi mümkün değildir. Bu yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin yıl önce Levhi Mahfuz'da yazılmış bir şeydir ve ne yaparsanız yararı yoktur bunun. Yani o yazılan şey gerçekleşecektir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam قَدَّرَ اللّٰهُ مَا شَاعَ Bilakis bu Allah'ın takdiridir. O dilediğini yapar de. Bu şekilde söyle buyurmuştur. Yani bu Allah'ın takdiri ve kazasıdır. Allah ne dilerse onu yapar. Şüphesiz Rabbin dilediğini yapandır. Hud Suresi 107. ayet. Mülkünde dilediğini yapmasını engelleyecek hiçbir güç yoktur. Her ne dilerse yapar. Şunu bilmemiz gerekir ki Allah her şeyi bir hikmete binaen yapar. Bu hikmeti bazen biliriz, bazen de bilmeyiz. Allah Teala İnsan Suresi 30. ayetinde Allah'ın dilemesi olmadıkça hiçbir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, çok hikmet sahibidir buyrulur. Allah burada dilemesinin hep hikmet ve ilim üzerine olduğunu, bilgi üzerine olduğunu beyan etmiştir. İnsanın hoşlanmadığı birçok şey sonunda kendisi için hayırlı olmuştur. Nitekim Bakara 216. ayetinde "Olabilir ki bir şeyden hoşlanmazsınız da o sizin için hayırlı olur." buyurmuştur. Şöyle bir hatı anlatıyor İbnü Seyyimin. Birkaç yıl önce Riyad'dan ciddi istikametine bir uçak havalandı. Uçakta 300'den fazla yolcu bulunuyordu. Yolculardan birisi bekleme salonunda uyuya kaldı. Uçağın havalanacağının duyurusu yapıldı. Yolcular gidip bindiler. Fakat bu adam kapılar kapandıktan sonra uyandı. Uçağı nasıl oldu da kaçırdım diyerek çok pişman oldu. Sonra Allah hikmeti gereği bu uçağın yolcularla birlikte yanmasını takdir etti. Yani uçakta kimse kalmadı, hepsi öldü. Bu adam hariç. Siz de elinizden geleni yaptıktan ve Allah'tan yardım dedikten sonra istediğinizden farklı bir sonuçla karşılaştığınızda pişman olmayın. Şöyle yapsaydım, şöyle olurdu demeyin. Bunu söylediğinizde huzurunuzu kaçıracak vesveseler, pişmanlıklar ve hüzünler kapılarını size açıverirler. Her şey olup bitmiştir. Size düşen, her şeyi elinde bulunduran Allah'a teslim olmak ve Allah'ın takdiri o ne dilerse yapar demektir. Biz bu hadise göre hareket etsek rahat ederiz. Ancak insanlar önce kendilerinin faydalarına olacak şeylerle uğraşmayıp, gece gündüz vakitlerini boş şeylerle geçiriyorlar. Sonra kendilerine hayırlı bir Nasip olduğunda da o iş bekledikleri gibi sonuçlanmayınca pişman oluyor. Keşke böyle yapmasaydım, şöyle yapmas şöyle yapsaydım böyle olurdu diyorlar. Bu doğru değil. Siz üzerinize düşeni yapın, sonra işi Allah'a hale edin. Şayet birisi nasıl kaderi gerekçe gösterebilirim? Nasıl Allah diledi de böyle yaptı derim derse? Şöyle deriz, evet bu kaderi bahane etmektir. Fakat kaderi bahane etmek ve gerekçe göstermek yerinde olduğunda sakıncalı bir şey değildir. Mesela Allah peygamberine şöyle emretmiştir. Rabbinden sana vahyolana uy. Ondan başka hak ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir, Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Enam suresi 106 107. ayetleri. Allah onların şirk koşmalarının kendisinin dilemesi ve izin vermesi dahilinde gerçekleştiğini beyan etmiştir. Ama... Tabi bu dileme kevni bir dileme, şer'i dileme değil. Ama kişinin haram işleyip sonra kaderi bahane etmesi caiz değildir. Çünkü Enam 148. ayetinde şöyle buyrulur. Müşrikler derler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyde haram kılmazdık. Onlardan öncekilerde aynı şekilde peygamberleri yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar buyruluyor. Evet, yerinde olduğunda kaderi gerekçe göstermekte bir sakınca yoktur. Nitekim bir gece Nebi Aleyhissalatu vesselam Ali Radıyallahu anh ile Fatıma Radıyallahu anha'nın yanına girmiş. Onlar uyur halde, onlar bulunca sizi kalkmaktan yani tecavüt namaz için kalkmaktan ne engelledi?" demiş. Ali Radıyallahu anh da e Allah'ın Resulü, ruhlarımız Allah'ın elindedir. O dileseydi kalkardık." diye cevap vermiş. Bu üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ellerini dizlerine vurarak İnsan ne kadar çok cedelcidir, yani Kehs suresi 54. ayetini okuyarak, söylenerek çıkmıştır. Bunda buhari Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Bu bir cedel yani tartışmadır. Fakat Ali radıyallahu anh'ın yaptığı yerinde bir savunmadır. Çünkü uykudaki kişiye bir sorumluluk yoktur. O gece namazını uyanık olduğu halde terk etmiş değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde kalem şu üç kişiden kalkmıştır, kaldırılmıştır buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl cevap verecek diye Ali radıyallahu anh'ı denemiş olması da uzak bir ihtimal değildir. Hakikat böyle olsun veya olmasın, kişinin böylesi bir durumda kaderi gerekçe göstermesi onun için bir gerekçe kabul edilir. Aynı e, burada bahsetmemiş ama Adem Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'ın kıssasında geçtiği gibi. Adem Aleyhisselam galip geldi diyor ya hadiste, yani sen Allah'ın kendisiyle kelam ettiği Musa'sın. Buna rağmen Allah'ın benim benden senelerce önce takdir ettiği bir şeyi e, bu şeyden dolayı beni nasıl suçlarsın demesi üzerine Allah Resulü'ne madem Musa'ya galip geldi buyuruyor. Evet. Bir günahı ısrarla isleyen kişinin Kendisine yönetilen eleştirileri ortadan kaldırmak için suçu kadere atması ise doğru değildir. Mesela birine ey filan namazı cemaatle kıl deseniz, o Allah nasip etseydi kılardım dese veya birine sakal kesmeyi bırak diyorsunuz, Allah bana nasip etseydi bırakırdım diyor veya buna benzer haramlar veya emirler zikredildiğinde Allah dileseydi yapardım diyor. Bu doğru değildir. Çünkü bunlar kaderi günahlarına ve emre muhalifetlere devam etmek için bahane ediyorlar. Ancak bir kimse bir günaha düşse sonra pişman olup Allah'a tevbe etse ona yönelse ve bu benim kaderimde varmış ama Allah ve Allah'a tevbe ve istiğfar ediyorum dese bu yaptığı doğrudur. Tevbe etse ve kaderi gerekçe gösterse bunda bir sakınca yoktur. Nitekim Adem Aleyhisselam da öyle yapmıştı. Yani tebe etmiş ve ondan sonra bunu göstermişti. Yani İblisin yaptığı gibi yapmadı. İblis e, kendinde hata bulmadı. Bilakis, Ya Rabbi sen onu e, topraktan, çamurdan beni ise ateşten yarattın diyerek bilakis bu davranışına haklılık e, gerekçesi olarak bunu yapmaya çalıştı. Bu yüzden o lanetliklerden oldu. Adem Aleyhisselam ise Allah Azze ve Celle bağışladı. Adem Aleyhisselam ise işte, Havva Aleyhisselam ile beraber Rabbena zalemna ve ve terhamna lenekune yani Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve rahmet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz diyerek böyle tövbe ettiler. Araf suresine bildirildiği gibi. Evet Allah izni verirse Riyazu's Salihin kitabının 101. hadisiyle bir sonraki derste devam edeceğiz bugünlük burada bırakalım. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en ve estağfuruke